Ayet-i Kerime'nin devamında Cenab-ı Hak cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz bulunuyor. Cennet ehli istediklerine erişenlerdir. Evet ikisi de etten bir kalıp yani mümin de, müşrik de, münafık da yahut kafir de. Fakat iç alemleri birbirinden çok farklı, birbirinden çok değişik. Biri Allah'a çok yakın, öbürü Allah'tan çok uzak. Cenab-ı Hak bize verdiği bir nimeti bildiriyor. En büyük nimeti bildiriyor. Eğer biz Kur'an'ı bir dağa indirseydik buyuruyor. Muhakkak ki onu Allah korkusundan infilak etmiş, baş ele parça parça olmuş görürdüm buyuruyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bir misal. Ve biz bu misali insanlar düşünsünler diye veriyoruz buyuruluyor. Demek ki burada iki şey var. Bir, Cenab-ı Hak bütün yarattıklarında bir şuur veriyor. Bizim idrakimizin dışında bir şuur veriyor. Onlar böyle bir mesuliyet verilseydi infilak ederdi buyuruluyor. Veyahut insana Cenab-ı Hak nefati fihi min ruhi buyuruyor. İnsana kendinden bir sır üflüyor. Eğer bu dağa taşa verilseydi dağ taş infilak ederdi. Allah korkusunda. Bizim bir duyarsızlığımız bu hususta. İşte zalümen ve cehulâ. Kulun çok zalim ve çok cehulâ. Yani nefsaniyetin bütün hayatını kaplaması. Ondan sonra Cenab-ı Hak esmasını bize bildiriyor. Ve bu esmayı bu Haşır suresini bilhassa sabah ve akşam eûz billâh Alimine şeytanı racim 3 sefer ve besmele-i şerif ve sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tilavet etmemizi ve meleklerin bize dua ettiğini bildiriyor. Eğer bu, bunu devam edersek meleklerin dua ettiğini. Tabi bu usta 70 bin melek görevlendirildi buyuruluyor. biz Melek sayısı sonsuz. Düşünebiliyor mu Her yağmur tanesi bir melek O kadar fırtınalar olur, rüzgarlar olur, hiçbiri birbirine çatmadan akıyor. O kadar melek adeti sonsuz, 70 bin melek istifare eder buyuruyor bu sabah akşam, bu Haşr suresinin bu son ayetlerini okuyan kişiler için. Onun için inşallah okumaya devam ediyor. Burada Cenab-ı Hak bir sıfatlarını bildiriyor, alim sıfatını bildiriyor. Kulun ilmi nasıl, Allah'ın ilmi nasıl? Kehf Surya'da Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam'la seyahate çıkıyor. Musa Aleyhisselam'ı Hızır Aleyhisselam acayip garayip hadiseler görüyor. Musa Aleyhisselam donup kalıyor, şaşırıyor. Bak diyor size ya Musa diyor, o zaman bir kuş konuyor güverteye, bak diyor, şu kuşun gagasındaki su diyor, ya Musa senin ilmin diyor. Artı diyor Hızır Aleyhisselam, benim ilmim diyor, artı diyor bütün mahlukatın ilmi diyor, şu kuşun gagasına bir damla su. Şu deryalar ise diyor, Allah'ın diyor sonsuz ilmi alimül gaybi Cenab-ı Hakk'ın o ilmini düşünebilmek ve bize verdiği nimet diğer mahlukata göre Rahman Cenab-ı Hak Rahman sıfatını biliyor merhamet sıfatını bütün mahlukatı kendisine isyan edenlerin bile rızkını kesmiyor e biz ne kadar merhamette olacağız kuldan merhamet istiyor Rabbimiz imanın lezzeti ilk tezahürü kuldaki merhamette şefkatte. merhametin de tezahürü hizmette ne kadar merhametimiz var ne kadar hizmetimiz varsa o kadar merhametimiz var ne kadar merhametimiz varsa o kadar imanın helaveti var lezzeti var üzerimizde rahim sıfatını bildiriyor bu da müminlere ait melik sıfatını bildiriyor egemenliği mutlak hükümran o görülen, görülmeyen bütün alemlerin maliki. 18 bin alem buyuruluyor. Biz bir alemi idrakin dışındayız. Cenab-ı yine Guddüs bildiriyor. Her türlü eksiklikten uzak münezzeh, mutlak kemal sahibi, yaratılanların tasavvuruna sığmaz, müteal, selam sıfatını bildiriyor saadet kaynağı, esenlik kaynağı, selameti çıkaran mümin sıfatını biliyor Cenab-ı Hakk'ın güven sağlayan mümin sıfatı kendisine güvenilen vaadine itimad edilen kuldaki mümin olma Cenab-ı Hakk'ın bu mümin sıfatından bir tecelli ne kadar üzerimizde bu tecelli var ne kadar bizim müminlik sıfatımız var tekrar şeye güven sağlayan demek mümin kendisine güvenilen vaadine itimad edilen gönlünü imana açanlara iman veren böyle bir sıfat. Cenab-ı Hak inşallah bu sıfatın hadî sıfatının, mümin sıfatının tecellilerinden nasipler ihsan buyursun. Müheymin var, görüp gözeten, yöneten, denetleyen şu mutlak hakime. Hep bu ayetleri okurken Cenab-ı Hak'ın bu azamet-i tasavvur etmek. Üstün, aziz, Üstün, yenilmeyen, mutlak güç, cebbar, iradesinin sınırı yok. Muradetini her an tatbikatına koyabilir, icra edebilir. Mütekebbir, büyüklüğü sonsuz, apaçık, azametini ortaya koyan, büyüklük ancak kendisine yaraşan, Allah korusun bunun tecellisini kulda istemiyor Cenab-ı Halik takdir ettiğini yaratan bari örneği olmadan yaratan yaratmanın bütün kainattaki inceliklerinin asıl kaynağı tasavvur buyuralım trilyonlarca mahlukat var karıncasından filine kadar zürafasına kadar iki ayaklıdan dört ayaklısından hiç ayaksızından havadakinden denizdekinden şeye kadar hiçbirinin şekli yok. Hepsini çekil veren Cenab-ı Hak. Toplum tarzı onları inşa eden Cenab-ı Hak. Musavvir biçim ve özellik veren. İkiz yok kainatta. İkiz insan yok. Milyonlar insana gelir. ikiz yok. Kaderi iki olan aynı yok. Ömrü iki olan aynı yok. iki tane portakal ağacı, iki tane çam ağacı yok. iki aynı manzara yok. İki, parmak izi yok. Hep azameti ilahi tecellileri. Cenab-ı Hak hep tefekkür içinde olmamızı istiyor. Hamdü sena içinde olmamızı istiyor. Hakim, bütün işlere buyrukta yerli yerince hüküm ve hikmet sahibi. İnşallah Rabbimiz bu ayetleri duyarak, hissederek okumamızı cümlemize ihsan buyurur inşallah. <Gülüyor> Cenab-ı yaklaşmamızla iç alem temizlenir. Onun için emirler ve nehirler çok mühim. İlk başta bu gıdalara geliyor. Nasıl bu maddi gıdalara dikkat ediyorsak, gıdanın manevisinde şüpheli, kul hakkı vesaire buna titiz davranmak. Yediğimiz gıda bizim kaderimize, bizim hissiyatımıza giriyor. İbadetine tembellik varsa, bazı şeylerde yanlışlarımız varsa, bunun sebeplerinden biri de aldığımız gıdalardaki menfilikler. Menfi enerji. Onu dikkat etmek icap ediyor. Kul hakkına dikkat etmek üzere kıyamete kalıyor. En ağır cürüm kul hakkı olmuş oluyor. Bir hocam vardı rahmetli. O der ben der bütün herkese hakkımı helal ediyorum. Zaten dünyada bir sürü şeyler oluyor aramızda. Bari ahirette olmasın, benim için kimse olmasın. İllahse bugün inşallah Üzerine ne kadar kul hakkı varsa helal edelim hepsine. Çünkü Rabbimiz Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz buyuruyor. Ebbekir Efendimiz yani çok sadaka verdiği bir kişi Hazreti Ayşe Vadi'mizde iftira edenlerden biri çıktı. Ebbekir Efendimiz de ben dedi bundan sonra sadaka vermeyeceğim dedi. İftira atılan Adem Aleyhisselam'dan beri gelen ailenin en fethisi. İftira atılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ailesi. İftira atılan ümmetin annesi. Çok ağır bir cürü. Ben vermeyeceğim dedi Ebbekir Efendimiz. Ayet-i indi. Allah'ın sizi affetmesini istemez Bunun üzerine Ebbekir Efendimiz ben de affediyorum dedi. Sadaka vermeye devam etti. Onun için inşallah hepimiz cümlemiz affede affede affede layık hale geliriz. İnşallah bugün şu mübarek saatlerde üzerimize ne kadar kul hakkı varsa hepsini helal edelim inşallah. Cenab-ı Hak bizleri de inşallah hala seyler inşallah rahmetiyle. Salihlerle beraber oturma, innikas. Allah'ın salih ve sadık kullarına. Oradan müsbet enerji gelmesi, feyiz gelmesi. Menfi enerji gelecek yerlerden kaçınmamız. Oradan da menfi enerji geliyor. Kur'an'ın ruhuna girmemiz, ibadetlerimizi huşu içinde ifa etmeyi dikkat etmemiz, seherleri ihya etmemiş, Zümer suresinde Cenab-ı bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuruyor, bilenlerin ilk vasfı bir gece hayatı yaşayanlar, geceleri uyanık geçirenler, Cenab-ı geceler beraber olmaya gayret edenler, gecelerde istiğfar edenler, yanlarının yataklarına kadar haf ve arasında Cenab-ı iltica edenler, İnşallah Rabbimiz bu haleti ruhi içinde inşallah ömrümüzü devam ettirir. Allah cümlemize razı olsun.